Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ama vaat Biz ehli sünnetin Menhecini anlattıktan sonra Demiştik ki Ehli sünnetin menheci bittikten sonra Bu defa cihatla ilgili esaslara geçmiştik Cihatla ilgili esaslarda da Allah Azze ve Celle'nin Resulleri gönderirken onlarla beraber kitap indirdiğini, kitapla beraber ölçüyü ve demiri indirdiğini söylemiştik. Bu demiri indirmesindeki gaye de iman üzerine birleşen topluluktan Allah ve Resulüne gayben yardım edecek olanlar kimdir? Bunlar açığa çıksın diyedir dedik. Ve unutmayalım ki dedik her cihad eden taifenin ister hak ister batıl mutlaka uğrunda savaştığı bir itikadı vardır. Buna bazı örnekler de verdik. Ondan dolayı dedik e, cihad eden taifenin uğrunda savaşacağı itikadı iyi bilmesi gerekir. İyi özümsemesi gerekir ki bu uğurda ne yapabilsin? Savaşabilsin. Bizim itikadımız bu konuda nedir dedik? Bizim itikadımız bu konuda şudur dedik. Allah Azze ve Celle insanların mümin ve kafir diye ayırmasıyla beraber insanlar arasında ebedi bir düşmanlık başlamıştır. Tevhid ehli ve şirk ehli diye insanlar iki kısmı ayrılmıştır. Müslümanlar yeryüzünde şirk kalmayıp İbadet Allah'a kas oluncaya kadar, hüküm ve din Allah'a ait oluncaya kadar yeryüzünde ne yaparlar? Yeryüzünde savaşırlar demiştik ve en son demiştik ki maddiatla ilgili esas ve maddelere geçmeden önce cihadın cihat olabilmesi için veya yeryüzünde cihat gerçekleşebilmesi için iman eden bir topluluğun iman ettikleri toplumdaki müşriklerden ayrılması yani hicret ve bu topluluğun Kendisine tabi olduğu itaat edilen bir emirinin olması lazım ki cihat gerçekleşebilsin. Yoksa bu ne olur sadece teoriden ibaret olur bu anlattıklarımız. Yani eğer iman eden bir topluluk olmazsa yani cemaat olmazsa ve bu cemaat de içinde yaşadığı şirk toplumundan beri olmazsa hicret etmezse bu toplumdan ve bu cemaat de kendilerine tayin ettikleri emire mutlak manada itaat etmezlerse tabi haram emretmediği müddetçe helaka götürecek bir şey emretmediği müddetçe İtaat etmezlerse o zaman ne olmaz? Cihat dediğimiz şey sadece e, safsata olur. Yoksa gerçekten hiçbir şey yansıtmaz. Şimdi bugün inşallah maddeleri okuyacağız. Buyur Akhi. Birinci madde. allah Teala şöyle buyurur. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İbadet Allah-u Teala'nın peygamberler vasıtasıyla bildirdiği şeriatına sarılmaktır. allah Teala her millete peygamber göndermiştir. Şöyle buyuruyor. Biz her ümmete Allah'a ibadet edin ve sağlıktan uzak durun diye bir elçi gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki kendisine bir uyarıcı gönderilmiş gönderilmemiş olsun. Bu Adem'i aleyhisselam yarattığından kıyamet saatine kadar Allah-u Teala'nın karşı ücretinin gerçekleşmesi içindir. Şimdi burada birinci madde olaraktan azına şöyle satırları ters çevirelim. Allah azze ve celle da insanlığın yaratılmasından bu yana insanlara peygamberimizle son bulmak üzere insanlara peygamberler göndermiştir. Bu peygamberlerin ortak olarak insanlara davet ettiği gerçek ise ibadete hak eden, ibadete layık olan sadece ve sadece Allah'tır. Şimdi bütün peygamberlerin ortak daveti la ilahe illallah'tır. İnsanları kelime-i tevhide çağırırlar. Kelime-i tevhidin özü ve manası nedir? Kelime-i tevhidin özü ve manası ibadeti Allah'tan başka hak eden yoktur. Yani la meabude bi Hakim illa Allah. Allah'tan başka ibadete layık olan, Allah'tan başka ibadeti hak eden bir varlık yoktur. Kelime-i tevhidin özü budur. Bütün peygamberler de bu şekilde insanları bu gerçeğe davet etmek için gönderilmişlerdir. Ondan dolayı ee, diyoruz ki biz cihat için birinci madde bunu bilmek lazım. Yani amaç asıl gaye yeryüzünde insanların Allah'a kullaştırılmasıdır. Yani cihattan kasıt davetten gaye de davetten kasıt da cihadın amacı da davetin amacı da budur. Yeryüzünde insanın insana kulluğu veya yeryüzünde e, insanların kapitalizme demokrasiye laikliğe kulluğu ortadan kalksın ve insanlar sadece ve sadece bir olan ilaha ibadet etsinler diye davet yapılır yani menheş olur. Ve aynı zamanda sadece insanlar bir ilaha ibadet etsinler diye cihat yapılır. Bu birinci başlangıç olarak mücahidin bilmesi gereken şeylerdendir, esaslardandır. allah Teala şöyle buyurur. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberler gönderdik ki bu peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı bir hüccetleri kalmasın. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Resul asıl olarak kendi dönemindeki insanlara gönderilir. Daha sonra ise alimler ulaşabildikleri kişilere onun risalesini tebliğ ederler. Şimdi burada da Allah Azze ve Celle peygamberleri niye göndermiştir? Resulen mübeşşirine ve munzirine li'en la yekune linnâsi alallâhi hüccetin ba'da rüsûl Allah uyarıcı ve müjdeleyici olarak peygamberler göndermiştir. Ta ki insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir hücceti kalmasın diye. Normal şartlarda sadece Allah'a ibadet edilmesi gerçeği, Allah'a şirk koşulmaması gerçeği insanın fıtratında vardır. İnsan bu fıtrat üzerine yaratılır ve insan bu fıtrat üzerine yaratılmadan önce de insan bu fıtrat üzerine yaratılmadan önce de Allah azze ve celle misakta insandan söz almıştır. İnsan Allah azze ve celle Araf suresinde insanların hepsine şöyle bir soru yönelttiğini söylüyor. Ben siz Rabbiniz değil miyim? Onlar da evet dediler. Ee, şahit olduk. Ta ki kıyamet gününde siz biz gafillerden demeyesiniz diye. Yani biz bunu bilmiyorduk demeyesiniz diye. Allah sizden söz almıştır. Allah daha sonra bu sözle yetinmemiştir. Misak dediğimiz bu sözle yetişme, yetinmemiştir. Ve insanlara peygamberler göndermiştir. Daha sonra peygamberleri göndermekle de yetinmemiştir Allah Azze ve Celle. Onlarla beraber onların vefatından sonra insanların dinlerini bulabilecekleri kitaplar indirmiştir. Allah daha sonra bununla da getirmemiştir. Her asırda bu dini saf ve sağlam bir şekilde insanlara ulaştıracak olan alimler, yani peygamberlerin varislerini ne yapmıştır? Var etmiştir. Bu bizim ümmetimiz için de geçerlidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bu <gülüyor> ilmi her sonradan gelenlerin içerisinde adil olanları taşıyacaktır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yine bir hadiste diyor ki, La yezâlu taifetun min ummeti alel haq-i ''Benim ümmetimden bir taife sürekli hak üzerine belirgin olacaklardır.'' diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bazı alimler bu taifetül mansura hadislerini neye yorumlamışlardır? Ehli hadise, Veyahut ehli hadisin itikadında olan insanlara yorumlamışlardır. İmam Bukhari ve İmam Ahmet de bunlardandır. Yani bu hadiste kast edilen ilim ehli olduğuna dair. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle o kadar rahmetlidir ki insanlara karşı. insanlara emretmiştir, söz almıştır, peygamber göndermiştir, kitap indirmiştir. Ve ayrıca bu kitabı insanlara hatırlatacak olan her asırda bir takım Rabbani alimler var etmiştir. Bu da nedir? Alimlerin görevi de? Peygamberlerin yaptığı gibi insanlara tevhidi ve tevhidin hakikatlerini, ibadeti ve ibadet tevhidini yani uluhiye tevhidini insanlara anlatırlar. İbadet etme emri şer'i bir emirdir. Allahu Teala bunu Peygamberlerin diliyle şer'i olarak emretmiştir. Buna dini buna dini şerii irade de denir. Her insan bunu kabul etmeyebilir. Allahu Teala kendisini ibadet etmeleri için kulları yaratmış. Ve vasıtasıyla onlara kendisine ibadet etmelerini emretmiştir. İnsanlar ise bu emri yerine getirirler veya yerine getirmezler. Neticede ise iyi veya kötü olarak karşılıklarını alacaklardır. Şimdi yazar diyor ki, ibadet etme emri, Allah'ın şeriatına sarılma, Allah'ın dinine yapışma emri şer'i bir emirdir diyor. Şer'i bir emirdir ne demektir? Dileyen bunu kabul eder, dileyen bunu kabul etmez demektir. Allah'ın iradesi, Allah'ın emri hatırlıyorsanız demiştik ki iki kısma ayrılır. Kevni irade vardır, bir de şer'i irade vardır. Kevni irade nedir? Kevni irade kainattaki bütün her şeyin kendisine dahil olduğu iradedir. Kevni irade kainattaki her şeyin kendisine dahil olduğu iradedir. Bu iradenin içerisinde Allah'ın sevip sevmediği her şey dahildir. Ebu Ceylin küfrü de buna dahildir, Ebu Bekir'in imanı da buna dahildir. İman ehlinin hudda yedilmesi de buna dahildir. Bedir'de zafer kazanması da buna dahildir. Allah'ın sevip sevmediği, yani burada sevgiyle, işlemeyle alakalı bir şey yok. Kainattaki Adanza'ya bütün olayların dahil olduğu irade nedir? İrade, kevni iradedir. Bir de Allah'ın şer'i iradesi vardır. Allah'ın şer'i emri vardır. Şer'i emir, şer'i irade nedir? Allah'ın sevip de razı olduklarını insanlardan talep etmesidir. İşte bu insanların, Mukayyer olduğu budur. Dileyen bunu kabul eder. Kabul eden mükafatını görür. Dileyen bunu kabul etmez. Kabul etmeyen de bunun cezasını görür. Bu nedir? Allah'ın şer'i iradesidir. Allah'ın bütün insanlardan kendisine ibadet etmelerini talep etmeleri gibi. Yani isteyen Allah'a ibadet eder, isteyen Allah'a ne yapmaz? ibadet etmez ama herkes karşısındaki cezayı görecektir. Bunun cihat ile alakası nedir arkadaşlar? Yani bu birinci madde. Sadece Allah'a ibadet edilmesi gerektiğine dair. Çünkü eğer mücahitler veyahut da cihat edecek olan taife bu gerçeği sahabe gibi gerçekten bilmezlerse, yani bu gerçeği özümseyemezlerse kendileri cihat yapıp zafer kazandıktan sonra bu defa Allah'a değil de başka şeylere ibadet edebilirler. Dünya'ya ibadet edebilirler, mala ibadet edebilirler. Farklı farklı şeylere ibadet ederler. Fakat akıllı, çünkü şeytan Unutmayın şunu yani cihat Furkan olduğundan dolayı cihat İslam'ın zirvesi olduğundan dolayı şeytanın en hareketli olduğu yerlerden biri de cihat sahalarıdır. Yani müminlerin ayağını kaydırmak müminleri saptırmak için şeytanın bulunduğu en belirgin yerlerden biri de cihat sahalarıdır. Cihat eden insanların eğer başta eğer sünnetin menhecini anlattık ya önce bir menheç oturacak dedi ki ayaklar kaymasın. Cihat eden insanların menheci oturmamışsa. Cihad eden insanlar ne için, niye, nerede, hangi esaslar üzerine cihad ettiklerini bilmezlerse eğer ne olur? Bunların cihadının sonucunda yazarın daha önce dediği gibi bir cahiliye düzeni yıkılır. Yerine ya anlık bir cahiliye düzeni kurulur veyahut da ileride biraz daha ileride bozulmaya mahkum bir cahiliye düzeni kurulmuş olur. Ondan dolayı mücahit bunu bilecek. Biz amaç ve gaye bütün peygamberler insanları Allah'a kul etmek için. İbadet tevhidini yeryüzünde tahkik ettirebilmek için gelmişlerdir. Onlardan sonra alimlerin görevi budur. Bizim görevimizde insanlara ne yapmaktır? İnsanlara bunu yapmaktır. İnsanları kulluğa kulluktan kurtarıp Allah'a kul yapmaktır. İkinci madde. Allah-u Teala şöyle buyurur. Eğer Rabbim dileseydi insanları tek bir ümmet kılardı. Fakat Rabbinin merhamet ettikleri bir yana hala ayrılıktadırlar. Esasen onları bunun için yaratmıştır. Rabbinin and ki cehennemi hep insan ve cin ile dolduracağı sözü yerine gelmiştir. Allah Teala dinleri, itikatları ve düşünceleri farklı olacak şekilde yaratmıştır. İbn Kesir'in dediği gibi meşhur ve doğru olan açıklama budur. Şimdi ee, bu konu, yani insanların ihtilaf için yaratılmış olması konusu e, aslında bu şekilde değil de şöyle sö söyleyebiliriz. Deriz ki Allah Azze ve Celle insanları kainatta olan herkesi yaratan Allah'tır. İnsanların renklerini, insanların dillerini, insanların dinlerini belirleyen de Allah'tır. Aslında bunun temeli şuna dayanır. Allah Azze ve Celle insanları yaratırken bir grubu Hidayet ehli olsun diye yaratmıştır. Bir grubu da dalalet ehli olsun, sapık e, sapıklık ehli olsun diye yaratmıştır. Bu tamamen Allah Azze ve Celle'nin kevni iradesiyle gerçekleşmiş olan bir şeydir. İnsanın bunda hiçbir payı yoktur. Hidayet ve dalalet meselesinde insanın bir payı yoktur. Allah kimin hidayetini dilemişse hidayet bulur, kimin dalaletini dilemişse dalalet bulur. Daha önce de bunu söylemiştik ve Allah... Hidayetini dilediği insanların hidayetine bir takım olayları vesile kılmıştır. Dalaletini istediği insanların dalaletine de bir takım olayları yine vesile kılmıştır. İşte burada sayılanların hepsi nedir? Bunlar vesiledir. Yani mesela bir insanın Amerika'da yaşaması dalaletine vesiledir. Allah sebep kılmıştır. Bir insanın Amerika'da yaşaması hidayetine vesiledir. Yani aynı şeyin aynı anda iki farklı insana göre değişiklik arz etmesi mümkündür. Ondan dolayı ne diyoruz? İnsanların ihtilaf için yaratılması Allah Azze ve Celle'nin hidayet ve daralet meselesiyle alakalıdır. Allah böyle yaratmıştır ve hepsine bir şeyi vesile kılmıştır. Hidayetlerine veya daraletlerine. İşte buradaki din, dil, itikad, düşünce de bu şekildedir. Yani insanların kimisinin hidayetine sebep olur, kimisinin daraletine sebep olur bu. İnsanlar sadece bir tek ümmet idiler. Sonradan ayrılığa düştüler. İbn Kesir rahimehullah şöyle der. İbn Abbas radıyallahu anh der ki: Adem ile Luv arasında on kuşak geçti ve hepsi de tevhid üzereydiler. Sonra insanlar arasında ihtilaf çıktı. İnsanların bazıları değişik adlar saçan tattılar. taptılar. Allahu Teala peygamberleri mucizetler ile gönderdi. Allahu Teala şöyle buyurur: Helak olan delil ile helak olsun ve yaşayan da delille yaşasın. Şimdi küfrün ve sapmanın insanların bölünüp ihtilaf etmelerinin bir tarihi var. Yani aslında Hazreti Adem'den bu yana insanlar İbn Abbas'ın tefsirine göre tabi Hazreti Adem'den bu yana insanlar tevhid üzerineydiler. İnsanlar bir olan Allah'a ibadet ediyorlardı. 10 asır veya da 10 kuşak aradan geçtikten sonra yani Nuh ile Hazreti Adem arasındaki 10 kuşak geçtikten sonra insanlar tekrardan ne yaptılar? İnsanlar tekrardan küfre girmeye. Allah'tan başkasına ibadet etmeye, işte salih insanlarda aşırı gitmeye ve bunlara Allah'a yapılması gereken ibadetleri bunlara yapmaya başladılar. İşte bu e, esnada insanlar arasında tekrardan ne çıktı? İnsanlar arasında tekrardan ihtilaf çıktı. İnsanların bazısı değişik adlar ta taktıkları putlara tapmaya başladılar. Kendi kafalarından bir takım isimler kendi kafalarından bir takım kutsal nesneler, maddeler, olgular, düşünceler buldular ve bunlara ibadet etmeye başladılar. Ondan dolayı ne diyoruz biz? Tevhid ittifaktır, şirk ise ihtilaftır. Her zaman bu böyledir. Tevhid ittifaktır, şirk ise ihtilaptır. Tevhid niye ittifaktır? Tevhidin temeli ve kaynağı sadece Allah olduğundan dolayı tevhid ittifaktır. Çünkü tevhidin temeli kaynağı birdir. Kaynağında ihtilaf yoktur. Ondan dolayı nedir? Kaynağında ihtilaf olmadığı gibi ferende de ihtilaf yoktur. Fakat şirk böyle değildir. Şirk insanın heva ve hevesine dayalı olduğu için, şirki insan kendisi uydurduğu için, şirk ne de şirk ihtilafın kaynağıdır. Şirk ihtilafın menbaadır. İnsanlar heva ve heveslerine göre, her grup kendine göre başka bir şeyi kutsallaştırır, başka bir şeye ibadet eder. Biri taşa ibadet ederken biri helvaya ibadet eder. Biri helvaya ibadet ederken biri ağaca öbürü güneşe öbürü yıldızla ibadet eder. Hangisinin hevası hangisini daha kutsal görse ibadete dizilecek olan varlık nedir? Odur. O zaman şirkin veyahut da insanlar arasındaki ihtilafın tarihini bilmek istiyorsak eğer İbni Abbas'ın rivayetini ve şunu bileceğiz. Bileceğiz ki tevhidken insanlar ittifaktaydı. Şirk olduğu zaman insanlar neydi? Şirk olduğu zaman insanlar tekrardan ihtilafa düştüler. O zaman, birinci ile ikinci maddeyi bağlayalım. Birinci maddemiz, yeryüzünde Allah insanları ve cinleri sadece kendisine ibadet etmek için yaratmıştır. Ve bütün peygamberler de bu daveti tahkik ettirebilmek için yeryüzüne gelmişlerdir. Öyle değil mi? İnsanlar ibadet üzerineyken, bu esaslar üzerineyken sürekli nedirler? Sürekli ittifak ve emniyet ve selamet içerisindedirler. Ne zaman ki insanlar, bu esasdan yani ibadete Allah'a kat kılma esasından yüz çevirdiler. Şey o zaman insanların arasında ihtilaf, ayrılık, insanların arasında ne yaptı? Baş gösterdi. Ve bu da ne zamandır? İbni Abbas'ın tefsirine göre Adem ile Nuh'un arasındaki 10 asrın geçmesinden sonradır. Üçüncü madde. İnsanların mümin ve katil olarak bölünmeleriyle aralarında düşmanlık da başlamıştır. Allah -u Teala şöyle buyurur. Andolsun olsun ki Allah'a kulluk demesi için Semud kavmine kardeşleri Salih'i gönderdik. Hemen birbirleriyle çekişen iki zümre oldu Şüphesiz kafirler sizin apaçık düşmanınızdır. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada ee, insanların mümin ve kafir olarak bölünmeleriyle aralarında düşmanlık da başlamıştır. Allah Teala şöyle buyurur. Biz Diyor ki Allah, biz Semud kavmine Salih'i gönderdiğimiz zaman hemen birbirleriyle çekişen iki zümre oldular. Yani Salih onlara geldiği zaman, insanları uyardığı zaman anında insanlar ne yaptılar? Anında insanlar iki parçaya bölündüler. Şimdi Allah Azze ve Celle iman ehliyle küfür ehlini yaratılışta ikiye ayırmıştır. Allah Azze ve Celle diyor ki, اُوَلَّذِي <gülüyor> خَلَقَكُمْ on, ve وَمِنْكُمْ mümin. O Allah sizi yaratmıştır. Sizin içinizden ya kafir vardır veyahut da Müslüman vardır. İnsanların üçüncü bir zümdesi yoktur. İnsanlar ya kafirdirler veyahut da insanlar nedirler? İnsanlar Müslümandırlar. İnsanlar kafir ve Müslüman diye ayrılmalarıyla beraber aralarında da ne başlamıştır? Aralarında da düşmanlık başlamıştır. Şimdi insanların kafir ve mümin diye ayrıldıkları Nasıl ortaya çıkar? Peygamberler gelip de insanları uyarmaya başladıkları zaman kafirler de ne yaparlar? Kafirler de hee demek ki bunlar bizim karşımızdadırlar derler ve düşmanlıklarını bu şekilde açığa çıkarırlar. Bu sadece e, Salih aleyhisselamın şeyi için geçerli değildir. Toplumu için geçerli değildir. Yani hemen onlara uyarı geldiği zaman birbirleriyle çekişen iki cümre oldular değil. Bütün peygamberlerin durumu budur. Mesela başka ayetlerde Allah azze ve celle Salih Aleyhisselam'ın durumunu anlatırken Salih Aleyhisselam'ın kavmiyle durumunu anlatırken Allah Azze ve Celle diyor ki قال الملعو الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن minhum. اتعلمون أن صالحا مرسلوا min ربه قالوا إنا بما <gülüyor> أرسلوا به مؤمنون Salih'in kavminden müstekbir olanlar, mustazaf olanlara dediler ki siz Salih'in bir gönderilmiş peygamber olduğunu biliyor musunuz? dalga geçiyorlar yani iman edenlerle onlar da diyorlar ki evet biz Salih'in gönderildiği şeye iman ettik. Hemen onlar da cevabı veriyorlar. قَالَلَّذ۪ينَ اَسْتَكْبَرُوا اِنَّ بِاللَّذ۪ي اَمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ Biz de iman ettiğiniz şeye o zaman ne yaptık? Biz de iman ettiğiniz şeye karşı o zaman kafir olduk dediler. Bu Şuayb'ın kavmi için de geçerlidir. Bu Hud'un kavmi için de geçerlidir. Bu Nuh'un kavmi için de geçerlidir. Bu Peygamberimizin kavmi için de geçerlidir. Allah bunu umumi bir şekilde bütün peygamberlerin kavimlerinin uygulaması olarak bize zikretmiştir. Kalillezine keferu lirusulihim min fi milletina Bütün kafirler peygamberlerine dediler ki ya bizim dinimize geri döneceksiniz veya bu belleden ne yapacağız veya da biz sizi bu belleden çıkaracağız dediler. Ondan dolayı ne diyoruz şu noktayı çok iyi bilmemiz lazım diyoruz. Müminler ile kafirler arasında mümin ve kafir olduklarından dolayı bir düşmanlık vardır. Başka bir sebepten değil. Yani asıl olan madde budur. Müminler ile kafirler arasında mümin olduklarından dolayı bir düşmanlık vardır. Yoksa başka bir sebepten dolayı değil. Peygamberler geldikleri zaman, daveti insanlara sundukları zaman, ibadet tevhidini insanlara açıkladıkları zaman... <gülüyor> Kafirlerle Müslümanlar arasındaki düşmanlık sadece açığa çıkar. Yoksa yoktur değil. Yani iman kendi içinde küfre buğzu, küfür kendi içinde imana buğzu tabiatında bunu barındırır. Sadece peygamberler gelip insanları uyarmaya başladıkları zaman, o zaman ne olmuş olur? O zaman ee, bu itikat açığa çıkmış olur. Fıtratta olan bir itikat. Şimdi bu noktanın bizim konumuzla bağlantısı. Bir mücahidin Cihad eden bir mücahidin Mutlaka bu itikada sahip olması lazım Eğer bir mücahid bu itikada sahip olmazsa Allah muhafaza Yani kafirlerle müminlerin arasındaki düşmanlık Tamamen iman ve küfürden kaynaklanıyor Ondan dolayı bizim savaşımız da Tamamen iman ve küfür temelleri üzerinedir Eğer bir mücahide bu verilmezse Yanı başındaki kafiri görmez Dünyanın öbür ucundaki kafire takılır Niye? Çünkü zanneler ki İslam cihadı sadece insanların zulmünü def etmek için, sadece malları çalınan, ırzına geçilen kadınların ırzını korumak için meşru kılınmıştır. Aslında böyle değildir. Bunlar yan sebeplerdir. Yani insanların namusunu muhafaza etmesi, mallarını muhafaza etmeleri bunlar nedir? Bunlar cihattaki sebeplerden, bunlar yan sebeplerdir. Asıl sebep insanların mümin ve kafir olarak ayrılmalarından ötürü iman ehliyle küfrehli birbiriyle cihad eder. Eğer siz bir mücahide bu itikadı veremezseniz veya cihad edecek adam bu itikadı almazsa bir ülkeye takılır, bir ülkenin cihadına takılır veya işte bir grubun cihadına takılır. Bunun dışında hiçbir şey görmez gözü. Hatta kendi evinin içinde harbi müşrik vardır, buna Müslüman der, gider ta dünyanın öbür yüzündekine şey der, kafir der. Aslında buna kafir demesinin sebebi veya bununla cihad etmesinin sebebi şey değildir. Yani e, dinle alakalı bir şey değildir. Sadece tamamen duygusaldır. Yani adam bakmıştır olan olaylara karşı duygularına yenik düşmüştür ve bu şekilde savaşa gitmiştir. Tamam bu şekilde savaşılır. İslam kafirin zulmünü def edebilmek için, kafirin e, bizim üzerimize saldırmasını def edebilmek için cihadı meşru kılmıştır. Ama asıl cihattaki gaye nedir? İman ve küfür için cihat yapılır. Yani kafirler bizim nelerimizdir? Kafirler bizim düşmanlarımızdır. Ve bu düşmanlığın temel sebebi iman ve küfürdür. Yoksa kafirlere zalim olması değildir. Bakın bunun en güzel delilini söyleyeyim size. Mesela düşünün dünyanın öbür ucunda bir tane zalim yaşıyor. Yani buradan diyelim 5 bin 10 bin kilometre uzakta bir tane şey yazıyor. Zalim bir adam yaşıyor. Bunun kimseye zararı yok. Sadece kendi nefsinde zalim olan bir adam. Ama kimseye zararı yok. Yani günahkar, fasık bir adam. Kimse ordu toplayıp gidip bu adamla savaşmaz yani hadi orduyu toplayalım gidelim savaşmaz ama bin kilometre bir milyon kilometre uzakta da bir tane yeryüzünde müşrik olsa cihat bakidir. Çünkü yeryüzünde şirk kalmayıncaya kadar yeryüzünde cihat edilir. Yani bir milyon kilometre uzakta da bir tane müşrik olsa cihat nedir? Cihat bakidir. Oraya ulaşır, ulaşana kadar insan daveti oralara götürene kadar ve cihat, orada cihat edene kadar insana ne yoktur? Rahat yoktur. Ve bugün maalesef İnsanların çoğu bu gerçeği anlamadığından dolayı, yani bu hakikati, bu noktayı keşfedemediklerinden, idrak edemediklerinden dolayı, çoğunun yapmış olduğu cihat da cihat değildir. Tabi sert anlamında konuşuyorum. Yani kesinlikle umum anlamında konuşmuyorum. Ferdi, insanlarla ilgili bir e, söz bu. Cihatları da cihat değildir. Neden dolayı cihat değildir? Adam yanı başındaki kafiri görmüyor. Adam mesela Tayyip Erdoğan'a Müslüman diyor. Yani misal örnek olarak da. Veyahut da işte bunların düşmanlığını adam daha idrak edememiş, daha anlayamamış. Adamın gözü nerede? Adamın gözü Amerika'da veya İsrail'de. Sanki tek düşman oymuş. Yani sanki tek dünyada Filistin'de Mescid-i Aksa'ya saldırı varmış gibi. Adam olaya e bu şekilde şey yapıyor, e bu şekilde bakıyor. Sanki Yahudilerle bizim savaşımız sadece Filistin'e girdiklerinden dolayıdır. Yani Filistin'den çıksalar aramızda hiçbir şey kalmayacak. Hani şey yapacak. E, ara, aramızda bir barış yapacağız veya Amerika Afganistan ve Irak'ta olduğu için biz Amerika'ya karşı savaşıyoruz veya Amerika'dan nefret ediyoruz yani Amerika Irak'tan ve e, Filistin'de çıksa biraz da e, böyle şey yapsa iyilik yapsa bunlara bu aldanmışlar Amerikan da Müslüman olduğuna karar verdiler en sonunda ondan dolayı gerçekten bu çok önemlidir yani sapmanın birçok sebebi de buradan geliyor menheşte anlayışta bakış açısındaki sapmanın birçok sebebi buradan geliyor biz niye insanlara cihad ediyoruz? Yani cihad etme gayemiz nedir? Sebebimiz nedir? Cihad etme sebebimiz işte budur. Bu terbiye üzerine insanların yetiştirilmesi lazım. Madde olarak müminlik ve kafirlik üzerine cihat edilir. İman ve küfür üzerine cihat yapılır. Allahu Teala bu düşmanlığı bu düşmanlıkla iki tarafı da imtihan etmektedir. Allahu Teala şöyle buyurur. Allah dileseydi elbet onlardan intikam alırdı. Bunun böyle olması Kiminize, kiminize denemek içindir. Allah yolunda öldürülenlere gelince onların haberlerini asla boşa çıkarmaz. andolsun ki içinizden cihat edenler ve sabredenleri belirleyinceye ve haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi imtihan edeceğiz. Şimdi Allah Azze ve Celle insanları iki gruba ayırmıştır ama bu Allah Azze ve Celle'nin kendi ilminde gerçekleşen bir şeydir. Yani insanların mümin ve kafir hidayet ve dalalet ehli olması... Bu Allah'ın kendi ilminde gerçekleşen bir şeydir. Daha sonra Allah insanları dünyaya göndermiştir. İnsanlardan söz aldıktan sonra insanları dünyaya göndermiştir. İnsanlar dünyaya geldikleri zaman Allah Azze ve Celle insanların karşısına peygamberlerin mucizeleri, peygamberlerin kendileri, peygamberlerin davetini çıkarmak suretiyle insanları imtihan etmiştir. Bu imtihan umumi bir imtihandır. Yani kendisine Kur'an ulaşan, kendisine peygamber ulaşan, kendisine davet ulaşan her insan imtihana tabi tutulmuştur demektir. Bu nedir? Bu genel imtihandır. Genel imtihan budur işte. İnsanların Allah'ın diniyle imtihan olunması, insanların imanı mü küfrü mü tercih edeceğine dair Allah'ın onların önüne sebepleri koyması ve bu şekilde insanları imtihan etmesi. Allah Azze ve Celle bu imtihanı gerçekleştirdikten sonra Kimisi daveti kabul etmiştir, kimisi daveti kabul etmemiştir. İnsanlar iki bölüme ayrılmışlardır. Bu defa Allah Azze ve Celle insanlar ikiye ayrıldıktan sonra bu defa Allah mümin olan insanları imtihan etmeye başlamıştır. Yani bu da özel imtihandır. Yani genel imtihandan sonra insanların ayrıyeten imtihan edilmesi bu da nedir? Bu da özel olan imtihandır. Özel olan imtihanda Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Müminleri İman ettim dedikten sonra Bu imanlarında sağlam mıdırlar Değil midirler Allah azze ve celle bunu denemeye çalışmıştır Şimdi bunu yaparken de Allah Bunun çeşitleri vardır Biliyorsunuz İslam iki aşamadan oluşuyor Davet ve cihat aşaması Yani genel olarak hareket İslam hareketi davet ve cihat aşaması Olmak üzere iki bölümden oluşur Birinci bölümde Allah insanların yani davet aşamasında Allah insanların Müslümanları yalanlaması onlarla dalga geçmesi, onların davetine icabet etmemesi, sayının azlığı, maddi zorluklar, insanların aç kalması, bedeni olarak eziyetlere maruz kalmaları ve sevdikleri insanlardan ayrılmak zorunda kalmaları suretiyle Allah davetçileri imtihan eder. Yani çünkü ilk bu birinci adım imtihandır. Yani işte Allah Azze ve Celle diyelim çoğu insan iman etmeyeceğini hak kıldığı için İnsanlar da ne yaparlar? İşte iman etmeyen grup dalga geçer. Dediğimiz gibi işte aç bırakmaya çalışır, işkence yapmaya çalışır. İşte kendi ehlinden, ailesinden ayırmaya, yurdundan çıkarılmaya zorlar mesela. Bu birinci adım imtihandır. Bu imtihanı atlatan insanlar, yani davet aşamasındaki imtihanı atlatan insanları bu defa Allah daha fazla arındırmak için, safları daha fazla temizleyebilmek için imtihanın dozajını arttırır. İmtihanın dozajının arttığı yer cihattır işte. Yani Allah'ın imtihanın dozajını arttırdığı en büyük yer cihattır. Bu şekilde Allah Azze ve Celle ne yapar? Cihat artık safların ayrılmasını, safın içindeki münafıkların, herhangi bir dünyevi veya sebepten dolayı, dünyevi sebepten ötürü Müslümanların içinde yer alanların veya davet esnasındaki imtihanlar bittikten sonra Müslümanlara katılanların açığa çıkması için, yeniden sınanması için, Allah Azze ve Celle ne yapar? Allah Azze ve Celle bu defa müminlere cihad etmelerini emreder. Ve genelde iyice dozacın cihatta da arttığı yer müminlere yenilgi, kaderlerine yenilgi yazar. Yani kafirlerin karşısında yenilmelerini ister Allah Azze ve Celle. Ta ki bu şekilde sebat edenlerle sebat etmeyenlerin neydir? Sebat, etmeyen, sebat edenlerle sebat etmeyenlerin açığa çıkmasıdır. Şimdi bu gerçek Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de, ihlasb insanlar en yitrak onu deyi amanna ve hum la diyor yoksa insanlar biz iman ettik dedikten sonra yani bırakıla verileceklerini mi zannettiler imtihana tabi tutulmadan altının ateş ile kendindeki artık maddelerden arındırıldığı gibi imtihanlara tabi tutulmadan yani İslam safları böyle ateşe tabi tutulup da çok zorlu imtihanlara tabi tutulup da saflar birbirinden ayrılmadan insanlar iman edeceklerini mi zannettiler diyor şey Allah Azze ve Celle bu imtihan Allah Azze ve Celle'nin şeyidir Allah Azze ve Celle'nin e, kendi kaderidir ve herkes buna bir şekilde imanı oranında herkes imtihana ne olacaktır herkes imtihana tabi tutulacaktır bundan dolayı mesela e, peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor eşeddünnasi belaen el enbiya insanların bela yönünden en şiddetlisi peygamberlerdir sonra mertebe bakımından onlara en yakın olanlar sonra da onlara nedir Sonra da onlara en yakın olanlardır. Bu birinci nokta. imtihan. Yani imtihan şarttır. Bunun ayetlerini çok çoğaltabilirsiniz. Yani işte bu önümüzdeki ayeti alabilirsiniz. Bakara <gülüyor> suresinde <gülüyor> diye devam eden ayeti alabilirsiniz. Muhakkak ki biz sizi biraz açlık, biraz meyvelerden, biraz yiyeceklerden eksiltmekle, rızıktan eksiltmekle biz sizi imtihan edeceğiz diyor Allah Azze ve Celle. Bu imtihan kesin olacaktır. Yani imtihansız bir Din, imtihansız bir cihat, imtihansız bir davet söz konusu olamaz. İmtihandaki sebep nedir? Bu defa bunu bileceğiz. İmtihandaki gaye, insanların safların birbirinden ne yapmasıdır? Safların birbirinden ayrılmasıdır. Mesela Bedir gününde, Allah Azze ve Celle ne diyor? Bedir gününü anlattıktan sonra. لِيَم۪يزَ اللّٰهُ الْخَب۪يثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَب۪يسَ بَعْدَهُ ala بَعْدٍ فَيَرْكُمَهُ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا fi jahannam Allah ne için yapmıştır bunu? İyi ile kötüyü, habis ile temizi, pis ile güzeli birbirinden ayırmak için yapmıştır. Birbirlerinden ayrılsınlar diye yapmıştır. Aynısını o içinde söylüyor Allah'a göre de. Ve makanallahu li yezara'l mu'minina ala ma antum alayhi hatta min diyor. Allah iyi ile kötüyü birbirinden ayırmadan sizi üzerinizde bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir diyor. Allah Azze ve Celle Yani iyi ile kötü mutlaka Allah birbirinden ne yapacaktır? Ayrılacaktır. Ondan dolayı İslami harekete Veya cihat hareketine Başlarına gelen belalar ve musibetler Aslında onları yıldırmamaları lazım Allah'tan afiyet dilemeleri lazım Fakat imtihan kendilerine geldiği zaman da Allah'a şükretmeleri lazım Niye? Zaten bizim gayemiz nedir? Davetten net olmanın, cihadın asıl gayelerinden biri de nedir? Safların birbirinden ne yapmasıdır? Ayrılmasıdır Bizim tam gerçekleştiremediğimizi belki de Allah Azze ve Celle önümüze koyduğu imtihanlarla ne yapıyor? İmtihanlarla gerçekleştiriyor. Ondan dolayı yalnız Allah'tan imtihan istenmez. Sürekli Allah'tan dua olarak ne istenir? Eğer bir kavim için bir fitne dilediysen ya Rabbi beni fitneye düşmeden kurtar denilir. Hatta mesela Peygamberimiz ne diyor? Sizden biri ölümü temenni etmesin diyor. Yani ölüm temenni edilmez bir zaman. Ama ittifakla eğer insanın dinine taalluk edecek bir fitne olursa, kişi bu fitne anında Allah'tan ne yapabilir? Kişi bu fitne anında Allah'tan ölümü talep edebilir. Ve Peygamberimiz sürekli sahabesine neyi öğretiyor? Allah'tan afiyet dilenen duaları öğretiyor. Yani sürekli afiyet, selamet, rahatlık Allah'tan bu istenir. Fakat insanın başına imtihan geldiği zaman da insan Allah'ın imtihanına ne yapar? Allah'ın imtihanına sabreder, şükreder, hamdeder. Ve der ki elhamdülillah bak belki bizim yapamadığımızı... Çünkü bir, ha demek ki biz iman ettik ki Allah bizi imtihan ediyor. Yani çünkü Allah ne diyor? İman ettik dedikten sonra bırakılıverileceklerini mi zannettiler diyor. Yani imtihan iman edenlere gelir. Yoksa iman etmeyen münafıga Allah imtihan falan göndermez. Ha demek ki ben iman ettim. İki, ben zaten saflara ayrıştırmaya çalışıyorum. Demek ki ben yapamadığımı Allah azze ve celle bana yardımcı oluyor... Safların iyice ayrılmasını ne yapıyor? Safların iyice ayrılması için Allah bize yardım ediyor diye. Bunları ne yapmamız lazım? Bunları güzelce bilmemiz ve anlamamız lazım. O zaman şuraya kadar bağlayalım anlattıklarımızı. Şöyle bağlayalım. Cihat sadece ne için vardır? cihadın asıl ve en temel gayesi iman ve küfür ülkesi üzerine cihat vardır. Öyle değil mi? Ve bu anlamda hareket eden insanlar, menheci ve itikadı anlayıp da hareket eden insanlar mutlaka ne yapacaklardır? İmtihan alınacaklardır. İmtihanın en belirgin suretlerinden biri nedir? Ciyattır. Allah Azze ve Celle müminleri, kafirleri helak etmeye kadir olduğu halde kafirleri müminlere musallat ederek, öyle değil mi? Müminlerin imanını dener, müminlerin imanını e, imtihan eder. Bundan maksat Allah'ın imtihan etmesi ve bu durumların açıkça ortaya çıkmasıdır allah Teala insanları önceden haklarında bildiği şeylere göre ve meydana gelmeden önce değil ancak işledikleri şeyler sebebiyle cezalandırır. Bununla beraber allah Teala olmuş ve olacak her şeyi bilir. Burada da Allah Azze ve Celle'nin insanları imtihan etmesindeki gaye, yani sebep nedir? Mesela biz diyoruz ki Allah her şeyi biliyor. Allah daha insanları yaratmadan kaç sene önce insanların ne yapacaklarını yazmıştı? 50 bin sene. Öyle değil mi? Allah Azze ve Celle daha yeri ve göğü yaratmadan önce her olacak olan şeyi, insanların yaptığını yapacaklarını Allah Azze ve Celle 50 bin sene önce ne yapmıştı? Yazmıştı. Peki neden Allah insanları bu yazdığıyla yargılamadı da insanları imtihan ediyor? Yani Allah yapamaz mıydı? Kendi mülkü değil mi? Allah derdi şeydir. Sen cehennem ehlisin, cehenneme git. Sen cennet ehlisin, cennete git diye. Çünkü Allah nedir? Allah kendine bu şekli, bu şekli Allah kendine razı olmuştur. Allah kimseyi kendi bilgisiyle yargılamaz. Herkese Allah azze ve celle şey yaptıktan sonra e, onlara onları imtihan ettikten sonra onları denedikten sonra o bilgisi onların fiillerinde açığa çıktıktan sonra insanları yargılar. Ta ki insanların neyi olmasın? insanlara hücceti olmasın. Hatta mesela buluğa ermemiş olan veya akılsız, deli, mükellef olmayan insanları bile Allah kıyamet günde gene yargılamıyor. Ne yapıyor onlara? İmtihan ediyor onları Allah Azze ve Celle. Öyle değil mi? Allah Azze ve Celle ateşe girin diyor onlara. Yani ateşe girmiyorlar. E siz diyor bana itaat etmediniz. Benim rasullerime nasıl itaat edecektiniz? Hani şey delidir, işte akılsızdır, bunaktır, çocuktur. Ya Rabbi diyorlar bize şey ulaşmadı. Bize davet ulaşmadı. Kimisi diyor bize ulaştı ben anlamadım. Deliydim ben. Diyorlar. E Allah da diyor iyi sizi imtihan edeceğim. Diyor hadi bu ateşe girin o zaman. Diyor. Adamlar ateşe girenlere serin ve selamet oluyor. Ateşe girmeyenlere de ebedi yan o ateşte kalıyorlar zaten. Allah burada ne diyor? Siz bana itaat etmediniz. Bak. Yine Allah bilmiyor muydu onların ne yapacaklarını? Eğer dünyaya gelmiş olsalardı ne yapacaklarını bilmiyor muydu? Biliyordu. Ama bununla onlara ceza ve mükafat vermedi. Allah azze ve Dile yine onları imtihan etti ve bu imtihan üzerine ne yaptı? Bu imtihan üzerine onları cezalandırdı. Aynı şekil bunu Allah müminlere de emrediyor. Yani Kendine bu metodu, yani yargılamada Allah kendine bu metodu seçtiği gibi müminlere de bu metotla şey yapmalarını istiyor. İnsanlara yargılarken, insanlarla muamele yaparken müminlerden de bunu istiyor. Zanla kimseye amel, karşı amel edebilir miyiz? Edemeyiz. Bir kişi mesela geldi dedi ki misal, falan adam böyle yaptı, bununla amel edebilir miyiz? Edemeyiz. Ne olması lazımdır? Zanla tecessüsle, insanları araştırmayla, gıybetle, piyasada dönen sözlerle insan yargılanmaz. Öyle değil mi? Ta ki o insanın yaptığı şere'i bir yolla sabit olana kadar. O da şere'i yolla nedir? Ya kendisi ikrar edecektir veyahut da iki tane adaletli şahit bunu söyleyeceklerdir. Yani bu metot hem Allah'ın metodudur hem de müminlerden de böyle davranmalarını yapmıştır? Böyle davranmalarını istemiştir. Ve ahiru da'vana en